أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمدنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدلل فلا حديله وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بيت المخدس başlındayız ve li İbrahim'e zevcet-nuḫra, ismuha sâretun. Burada zevcun geçmiş zevcetun olacak. İbrahim'in başka bir hanımı daha vardı. Zevce eş hanım. Nuḫra başka diğer manelerine gelir. İsmuha sâretun. İsmi Sare idi vekeene li ibraahime veladun aaharu min saarete ismihu isaaku ve kana nabi ibraahime buradaki li ibraahime de eee harfi cer ibraahim gayr-ı veladun aaharu onun başka bir çocuğu daha vardı min Sare de gayrimun sarif olduğu için min sarete oldu. Min harfi cer. Sare'den başka bir çocuğu daha vardı. İsmuhu İshaku. Onun ismi de İshak idi. Ve sekene İbrahimu Fişami. Sekene İskan yerleşmek. E, fişami Şam'da yerleşti. Ve sekene İshaku. İshak'da. İshak Şam'da yerleşti. Ve bena İshakü beyten lillahi fi'ş-şami. Ve bena İshak'u, İshak bina etti beyten Allah için bir ev fi'ş-şami Şam'da. Kemâ bena ebuhu ve ehuhu beyten lillahi fi Mekke. Tıpkı babası ve kardeşinin Mekke'de Allah için bir ev yaptıkları gibi. Beyt, ev. Bina, bina etmek. Kema gibi demek. Ebu'hu, babası. Ehuhu kardeşi. Beyten lillahi, Allah için bir ev. Fi Mekke'te. Mekke, Mekke gayrimun sarif. O yüzden harekesi üstün. «Ve hâzırl-mescidu'l-lezi benâhu ishaqu fi şâmi ve hâzırl-mescidu'l-lezi» İşte o mescid ki benâhu ishaqu, ishaqın bina ettiği o mescid, bu mescid fi şşâmi, Şam'da, Şam'da bina ettiği bu mescid, Hüve beytülmahdis'i, ishaqın Şam'da bina ettiği bu mescid beytülmahdis'tir el huvel Mescidul Aksa'l-lezî bârake havl, bârakallahu havle. O aynı zamanda Allah'ın etrafını mukaddes kıldığı, bereketli kıldığı Mescid-i Aksa'dır. Huvel Mescidul Aksa'l-lezî huve lezî burada sela. Bârake, bârakallahu, bârake bereketli kılmak. Havlehu havl etrafı demek. Ve barike Allah ﷻ fi evladı İsağa, İsağa yine gayrimüsarif olduğu için e, harekesi üstün oldu. Fi evladı İsağa, İsağın çocukları için Allah beryette kıldığı gibi kema, kema barike fi evladı İsmail, İsmail'in çocukları için beryette kıldığı gibi İsağın çocukları için de beryette kıldı. Ve kâne fi Enbiya'u ve mulukun. Enbiya kelimesi gayri sarif. Ve kâne fîhim enbiya'u ve mulukun. Onlardan, onların içinde, onların arasında nebiler ve krallar, hükümdarlar var idi. Ve kâne li veladun veledun ismuhu, Yakubu ve kane nebiyyen. Buradaki kânelerin e, aslında haberlerini hep nasip etmesi lazım ama yukarıdan beri hiç nasip vermemiş. Niye vermemiş? Anlamadım yani. Ve kane li ishâka olması lazım aslında. Kane dedi ki değil miydı? İdi. İdi. Ne dedin mu? Onun, İshak'ın e, bir çocuğu vardı. İsmi Yakub idi. Ve o da bir nebiydi. Ve kâne nebiyyen. Ve kâne Yakubu lehu ifnâ aşere veledâ. Yakub'un da on iki çocuğu vardı. İthnâ aşer On iki. Aşer, on İsna 2 lehu onun 12 valideden 12 çocuğu vardı. Minhum Yusuf ibn Yaqub. Onlardan biri de Yakub oğlu Yusuf'tur. Ve Yusufu lehu qissatun acibetun fil Qur'ani. Ve Yusufun lehu kıssa. Onun bir kıssası vardır. Qissatun acibetun hoş bir kıssası vardır. Bu mudaf şey, e, sıfat mevsup. Kıssatun acibetun fil Kur'ani. Kur'an'da hoş bir kıssası vardır. Aleyküm selam Lehu, Lehu onun demek. Ve ileyke hadihil kıssa. İşte sana bu kıssa. Ve ileyke sana. Hadihi bu el kıssa hikaye kısa işte onun kıssası kıssasını sana anlatıyorum ahsenul kasasi kıssaların en güzeli rüya acibetum garip bir rüya acibe kelimesi Acayip. hoş manasına da gelir tuhaf manasına da gelir şaşırtıcı demek ne demiş gibir bir diğer Hoş manasına da gelir. O acayip manasına da gelir. Şaşırtıcı demek. Ke ne Yusufu veleden sagiran. Ke ne Yusufu veleden sagiran. Veleden sagiran sıfat mevsuf. Yusuf küçük bir çocuk idi. وَكَانَ لَهُ اَحَدَ اَشَرَ اَخَاءَ وَكَانَ لَهُ onun varidi اَحَدَ 1 اَشَرَ 10 11 اَخَان 11 kardeşi vardı Aleyküm selamun اَرَمْ تُولَ اَحَد 1 ehan kardeş on bir kardeşi vardı ve kâne Yûsuf'u gulâmen cemîlen gulâmen cemîlen de sıfat mevsuf ve kâne Yûsuf'u Yûsuf idi neydi? gulâmen delikanlı idi cemîlen güzel, yakışıklı aleyküm güzel bir çocuk idi ve kâne Yûsuf'u gulâmen zekiyen ve Yûsuf Zeki bir delikanlıydı. Ve kana ebuhu Yakub ve babası Yakup, yuhibbuhu ekthera min jamei ihvatihi. Ebuhu onun babası Yakup, yuhibbuhu onu severdi ekthera daha fazla min jamei hepsinden ihvetihi kardeşlerinin hepsinden yani Yusuf'un kardeşlerinin hepsinden daha fazla onu severdi. Zat-e leyletin bir gece ra'a Yusuf'u rü'yâ acibeten bir gece Yusuf şaşırtıcı bir rüya gördü. Görmek. Ra'a ehade aşera kevkeben on bir yıldız gördü. Hore güneşi gördü vel kamera ve ayı gördü kullun yescudu lehu hepsi de kendisine secde ediyordu. Kullun yescudu lehu kullun hepsi. Yescudu lehu kul ifadesi 3 ve daha fazla şey için kullanılır. Varlık için kullanılır. Kullun hepsi de ona secde ediyordu. Yescudu lehu. Teajjeb Yusuf'u Es-sagiru Yusuf'u s-sagiru Kesiran Teaccebe şaşırmak Yusuf'u s Küçük Yusuf Kesiran çok Küçük Yusuf çok şaşırdı <gülüyor> Bu rüyadan bir şey anlamadı Bu rüyadan bir şey anlamadı ve mafehime anlamadı fehime anlamak ve ma fehime'' anlamamak anlamadı hadhi rüya <gülüyor> bu rüyadan bu rüyayı anlamadı keyfe tescudul kevaki bu ve şemsu vel kameru li raculin nasıl olur da yıldızlar güneş ve ay bir kimseye secde ederler ve hebe yusufu's sagiru ila ebihi yusufu's sagiru sıfat mevsuf Harat Yusuf özel isim olduğu için burada elif almıyor. Ama marife sayılıyor. Marife sayılıyor. Evet, marife almış kabul ediliyor. Ve hebe Yusuf'u sagiru. Küçük Yusuf gitti. Nereye? İla <gülüyor> ebihi. Babasına gitti. İla harfi cer. Ve hake. Ve hake lehu. Ona anlattı. Hake <gülüyor> hikaye etmek, anlatmak, nakletmek bu manalara gelir ve haka lehu hazihi'r ru'yel acibete Er ru'yel acibete de yine sıfat mevsuf. Ona bu rüyayı anlattı, bu şaşırtıcı rüyayı anlattı. Yusuf suresinin 4. ayeti: "Kale ya Ebeti inni ra'aytu ehada ashara kawkeben ve'ş-şemsa vel kamer'a ra'aytuhu" li sacidin ya ebeti ey babacığım inni ra'aytu muhakkak ben gördüm ki ehade aşara onbir kevkeben yıldız 11 yıldız ve şemse ve güneş vel kamera ve ay yani görme fiilinin mef'ulleri bunların hepsi de o yüzden harekeleri üstün ra'aytuhum onları gördüm ki Onları gördüm ki yani raaytu ben gördüm. Raaytuhum onları gördüm. Raaytuke seni gördüm. Raaytuhum onları gördüm. Li benim için. Li benim için. Sacidîn secde ederlerken secde eder halde. Secde ettiklerini yani gördüm ve kane ebuhu Yakubun Nebiyen onun babası Yakup da bir nebi idi feriha yakubu bihazihir rüya kesiran feriha çok, e, sevinmek Yakup bihazihi bu rüya ile çok sevindi bihazihi bunun ile bihazihir rüya bu rüya ile çok sevindi kesiran hocam bir üstteki cümlede sondaki nebiye karenin haberi... Evet. Orada nasbettir. Evet. Haber yerine mi? Haber olduğu için nasbetti, evet. Ve kâle ve dedi ki Bârekallâhu lek Allah sana mübarek kılsın. Ya Yusuf, ey Yusuf Feseyekûnû leke şe'nûn Feseyekûnû yani bu akibet faası Seyekûn'u olacak, ileride olacak Leke, senin için Şe'n, yani değerli Rütbe sahibi olacaksın, bu senin için Önemli olacak, yani makam olacak Şan derler ya Bu senin için şan olacak, yani ileride Hâ rüya bir bi ilmin Ve nubuvetin Hâ rüya rû'yâ Buraya Bişâretum Bişare, müjde demek. Beşaret. Bişaretun yani bu bir harfi cer olan bi değil. E, Ki kelimenin aslında olan, kökünde olan, beşaretin kökünde olan şey. Bişaretun bir e, müjde. Ne ile müjde? Bir ilmin. Buradaki harfi cer olan bi. İlim ve nübüvvetin. Peygamberlik ve ilim müjdesidir. İlim ile müjdelemedir buruya. İlimenübevette müjdelemedir. Vakad en amallahu ala ceddeki Niye ceddeki demiş? Burada hata hatalı hareketlenmiş. Ceddike olacak. Müennes <gülüyor> gibi yani gibi vermiş hiç alakası yok e, ala mesela şey yapar cer yapar ceddi olması lazım yani mühennes verse bile ceddi ki demesi gerekirdi harekeler yer değiştirmiş sadece ala ceddi ke olacak doğrusu ve kad en amallahu en ame nimetlendirmek nimet vermek demek ve kad mişti mıştı manalarını verir geçmiş zaman mişli geçmiş zaman manasını verir Muzari fiil olmadıkça. Kat mı? Kat. Kat, mişli geçmiş zamandır. E, fakat, muzari bir fiilden önce gelirse, ihtimal ifade eder, olabilir. Mesela, kad yef'alu dediğin zaman yapabilir demektir. Fakat, geçmiş zaman fiilinde olduğu zaman, mişli geçmiş zaman. Olur. Mişli geçmiş zaman kipini verir kat edatı. Kat feale yapmıştı. Ya yapmış. Ve kad en amallahu ala ceddike İshaka. Ceddin dedem İshaka Allah nimet vermişti. Ve kad en amallahu <gülüyor> ala ceddike İbrahim'e burada düzgün vermiş bak hareket. Vaqad en amallahu ala ala ceddike ceddede demek bildiğiniz gibi ceddike senin deden senin deden İbrahim'e de Allah nimetler vermişti, İhsanda bulunmuştu. Ve innehu yun'imu alaik ve yun'imu ala al-i ve innehu muhakkak ki o yun'imu aleyke sana nimet veriyor ihsan ediyor ve yun'imu ala eli yakube ve aynı zamanda Yakup ailesine de nimet veriyor ihsan veriyor ihsan ediyor ve kâne yakubu şeyhan kebiran sıfat mevsuf haberi buradaki haber haber olduğu için harekesi şeyhan üstünlü yani Yakub'un haberi, mübdedanın haberi bu. Şeyh üstünlü olunca kebir de üstünlü oluyor sıfat mevsuf olduğundan. Yakub büyük bir, yaşlı bir şeyhti. Çok yaşlıydı yani. Şeyh'in kebir'in. Kebir büyük demek ama burada şeyh yaşlı demek çok yaşlı manasını veriyor. Ve kâne ya'rifu tabâ'i'en nasi. Tabâ'i'a. İnsanların tabiatlar, tabia nasi. insanların tabiatları mudaf mudafın iley. Ya'rifu bilmek. İnsanların tabiatlarını bilirdi. Ve kâne ya'rifu keyfe yaghlibu şeytanu ve keyfe yal'abu şeytanu bil insani. Ve kâne ya'rifu yine bilirdi ki keyfe yaghlibu şeytanu. Şeytan nasıl galip gelir? Keyfe nasıl demek? bu galip gelmek, galebe çalmak, üstün gelmek. Bu fiilin faili şeytan olduğu için şeytan nasıl galip gelirdi? Nasıl gelir bilirdi? Ve keyfe yel abu, yel abu oyun oynamak. lab oyun, yel abu oyun oynamak. Yel abu şeytanu, şeytan nasıl oynar? Bir insani, insan ile nasıl oynar? Fekale. Ve dedi ki, ya beledi, ey oğulcuğum, ey yavrum. La tuhbir Tuhbir Haber kökünden gelir. Bizde haber denilen şey. Haber verme. La tuhbir haber verme. Tuhbir haber ver. Yani ihbar et denir mesela. Haber verme. Biha vehir rüya. Bu rüyayı haber verme. Ehaden min ihvetik. Kardeşlerinden birisine söyleme. Haber verme bu rüyayı. Ehaden min ihvetik kardeşlerinden hiç kimseye söyleme ehaden bir demek min badiyet ifade eder harfi cevdir o yüzden ihvetik ihvetuk değil de ihvetik ihvetik kardeşlerinden birine burayı haber verme fe innehum çünkü onlar yahsudunek yehsudunek ve yekununen leke aduvâ. Çünkü onlar yahsudun hasetten geliyor bunun kökü. Sana yahsudu neke. Sana haset ederler, seni kıskanırlar ve yekunun olurlar. Yekun olmak demek. Kaanenin muzarı gibi. Yekun olmak demek. Yekunun olurlar. Leke sana aduven düşman olurlar. Sana bir düşman olurlar. Hücum adamı veren asbetti, yoksa mevhul müydü? Bu haber, evet. Gekonu ne yaptı, değil mi? Evet, fe innehum inne'nin inneden kop kopmuyor mu? inneden zaten kopar, yani inne inne e, şeyde bitiyor yahsudune ken fe innahum neke. ve yekunun burada e, meful olamaz şey olur haber olur Derik. yani yani kanenin fiilini işlemiş oluyor burada yani yekunune leke aduven hasedul ihvete Kardeşlerin hasedi, kıskançlığı. İhve kardeşler. Ahı kardeş. Ve kana Yusufu lehu ahum aharu. Yusuf'un başka bir kardeşi daha vardı ki min ummihi annesinden kardeşi, anne bir kardeşi yani. Demek ki diğerleri baba bir kardeş sadece. İsmuhu Bin Yamin, onun ismi Bin Yamin idi. Ve Kane Yaqub'u yuhibbuhuma hubben şedi'de. Yaqub ikisini de hubuhuma, yuhibbuhuma yuhibbu bu bu ikisine, huma ikisini demek, ikisini severdi. Hubben şedi'den şiddetli bir sevgiyle. Hub kelimesi burada yine kânın haberi. O yüzden hubben oldu. Şediden de onun sıfatı, sıfat mevsuf oldu. Hubben, şediden, şiddetli bir sevgiyle severdi. Efendim? Peki burada şey de var, o ne oluyor? Yuhu bu huma? Yuhu bu huma? Fiil değil mi? Fiil. O zaman bu şey olmuyor mu hocam? Mef'ul olmuyor mu? Olmaz. Mef'ul burada zikredilmiyor zarf peki mef'ulü huma gizli zamir. Yani huma ile işaret edilen şey o mef'ulü. Yukarıdakinde de mef'ulü nune u ne var ya çoğul yakından sonra gelin u ne onun mef'ulü idi Ve kâne lâ yuhibbu mislehumâ ehaden. Ve kâne lâ yuhibbu sevmezdi mislehumâ yani o ikisi gibi ehaden kimseyi sevmezdi. Yani o ikisini sevdiği gibi kimseyi sevmezdi. Ve kâne ve kâne el-ihvetu yahsudûne Yûsuf ve Binyamîn. Ve kâne el-ihvetu kardeşler yahsudûn haset ederlerdi kıskanırlardı Yusuf'e burada Yusuf'e ve Binyamin'e bunlar mef'ul şimdi haset mef'ulleri Yusuf'e ve Binyamin'e ve yağdibu yağdabune kanu yakulun ve kızarlar öfkelenirlerdi ve şöyle diyorlardı kanu yakulun, şöyle diyorlardı Limaza yuhibbu ebuna Yusuf'e ve binyamine ekstera. Limaza niçin? Aleyküm selam. Limaza, Limaza niçin? Yuhibbu ebu, ebuna babamız. Ebu ebi baba. Ebu baba. Ebu'na babamız. Yusuf'e nef'ul ol burada Yusuf kelimesi. Yusuf'u niçin severdi ve Binyamin'e ve Binyamin'i niçin sever? Ekstra daha fazla sever. Aleykümselam. Ve limaze yuhibbu ebuna Yusuf e ve Binyamine ve huma sagiran Niçin babamız Yusuf ve Binyamin'i seviyor halbuki o ikisi küçük ve zayıflar? Sagirani, ifani Bu da sıfat mevsuf. İkil, ikil bir şekilde sıfat mevsuf. Sagirani iki zayıf, iki küçük. ifani iki zayıf. Sayıda da uyacak demiştik sıfat mevsuda. Burada sayıda, marifelik, nekrelikte, cinsiyette ve neyde uydu? Erkeklik, dişilikte uyuyor. Cinsiyet dedik, evet hareketlerde de uyuyor olayın. efendim fani ani'den dolayı ikil olduğundan dolayı <gülüyor> limaza la yuhibbuna bizi niçin sevmiyor misle yusuf, e yusuf ve binyamine yusuf ve binyamin gibi aynı onun gibi bizi için sevmiyor onun kadar onlar kadar inçimizi sevmiyor nahnu şubbanun Akviya'u ku e, Gençler Demek Akviya u kuvvetli Kavi kuvvetli demek Akviya'u çoğulu bunun kuvvetliler Kuvvetli gençler bizler kuvvetli gençler olduğumuz halde Haza emrun acı Bu tuhaf bir şey biz kuvvetli gençler olduğumuz halde babamız bizi Yusuf ve dünyanın kadar niçin sevmiyor? Bu tuhaf bir şey. Ve Yusuf'u veleden sagıran veleden sagıran sıfat Meusuf kâne'nin haberi olduğundan dolayı ref olmuş. nasb olmuş. Estağfurullah. İsmini, ismini ref haberini nasp eder. O yüzden nasb olmuş. Veleden Sağıran. Küçük bir çocuk idi. Fe heker rüya Fe heker rüya Neydi heke? <Sessizlik> Hikaye etmek, anlatmak. Li <Sessizlik> ihvetihi Kardeşlerine Anlattı. Halbuki Yerakub Aleyhisselam Anlatma demişti. O Anlattı. Ve kadibel ihvetu cidden, ve kadibel ihvetu cidden çok kızdılar kardeşleri çok kızdılar. Lema semi urriya ve işte de hasadukum, hasaduhum. Lema henüz manasını katar işittikleri zaman, lema semi u işittikleri zaman, semi urriya rüyayı işittikleri zaman, dinledikleri zaman. Çok kızdılar. Cidden çok. Çok kızdılar. Veştedde <gülüyor> haseduhum. Kıskançlıkları şiddetlendi. Veştedde <gülüyor> haseduhum. Hasetleri, kıskançlıkları şiddetlendi. ve haseduhum. Veştedde ve Yevmen vekalu. Veştedde toplanmak. Bir araya gelmek. Veştedde <gülüyor> haseduhum. Kardeşler toplandılar. Yevmen. <gülüyor> Bir gün toplandılar. Vekalu şöyle dediler. Uktulu Yusuf'e Yusuf'u öldürün. E Onu kovun. Uzak bir yere atın. Ardan baideten. Atmak. itrahu, taraha atmak demek. Ardan baideten bu da sıfat mevsuf. Arz burada e, cansız semai mühennet. Ardan baideten Uzak bir yer demek. Uzak bir yere atın. Hine izin, işte o zaman, yekunu ebu kum, işte o zaman sizin babanız olur. Ne olur? Lekum sizin için halisen, sizin için samimi olur. Sadece size has olur ve يكون حبّه لكم Yani babanın sadece size kalır ve onun sevgisi de sadece sizin olur. قال <gülüyor> duhum. Onlardan biri dedi ki: "La, hayır. Bel ulquhu fi bi'rin." Bilakis onu ulku atmak. Ulquhu onu atın fi bi'rin bir kuyuya. Bir kuyu demek. Fî tarîkîn, yoldaki bir kuyuya, ye'huzuhu ba'dul müsafirin yolculardan bazıları onu alırlar. Ve vâfeqe aleyhi cemi'ul ihveti, hepsi de buna uyum gösterdi. Yani bunda anlaştılar. Bütün kardeşler bunda karar kıldılar. wuftun ila Yakub'e. Yakup, gayrı musarif olduğu için üstünlü. ila harfi cer. weft elçi, heyet demek. wellem ittifaku İttifak etmek. İttifak ettikleri zaman, anlaştıkları zaman. ala hazer re'yi. bu görüş üzerinde Re'yi görüş demek elif lamlı gelmiş yukarıda karar başlıkları görüşe işaret ediyor. Bu görüş üzerinde ittifak ettiklerinde ca'u geldiler ila ve ya Yakuba geldiler ve kana yaqubu yakhafu ya korkuyor korkuyordu. Ala Yusuf'e kesiran. Yusuf için ala burada Yusuf üzerine onun için e, Kesiran çokça korkuyordu ve kane ya'rifu ve biliyordu ki ennel ihvete enne nasbetti ihveyi ihvete nehu bu kardeşler ona haset ediyorlar kıskanıyorlar ve la nehu ve onu sevmiyorlar bunu biliyordu. Ve kane bu la yursilu Yusufa ma'al ihvete Ya쿱 aleyhisselam bu yüzden Yusuf aleyhisselamı kardeşleriyle beraber göndermiyordu. La yursilu Resel'den gelir. Geçen hafta bahsetmiştik. Yursulu gönderiyor. La yursulu göndermiyor. La yursulu Yusuf'e Yusuf nev e, nef oğlu burada. O yüzden üstünlüğü Yusuf'u göndermiyordu. Mal ma ihveti ma harfi cer. O yüzden ihveti herkes oldu. mevhul özellikle mevhulun bi değil miyiz böyle bir şey mevhulun bi değil kardeşleriyle beraber e, göndermiyordu yani burada ne deniliyor buna hatırlamıyorum şu an ve kane Yusuf'u yel Abu. Yusuf oynuyordu. Ma akihi, kardeşiyle. Velayet hebu bagiden. Uzaklara gitmiyordu. Bayiden tercümeyi yanlış etmişler. Velayet Hebu Bayiden uzaklara gitmiyordu diye tercüme edilmesi gerekir. Kardeşiyle oynuyor ve uzaklara gitmiyordu. Ee, sanki Yahub aleyhisselam uzaklara göndermiyordu diye şey yapmış da tercüme etmiş de, Öyle değil. Tercümede duyduğumda bir Evet. İsim zikredilmiyor. Kardeşiyle diyor. Ve kanel ihvetu kardeşler yaripu nezadik kardeşler de bunu biliyordu. Ve lakin lakin onlar azemu azmettiler kastettiler neye aleş şerri kötülüğe. Kalu dediler ki ya ebanı ey babamız limaza la tursilu na ana Yusuf'e niçin bizimle beraber Yusuf'u göndermiyoruz? Mada <gülüyor> tahafu? Niçin korkuyorsun? Hu ekhuna'l aziz, o bizim değerli kardeşimizdir, sevgili kardeşimizdir. Ve ekhuna's sagir, küçük kardeşimizdir. Ve nahnu u ebin Baba bir kardeşleriz. Biz onunla baba bir kardeşleriz. Ebna' <gülüyor> oğullar demek. Bin'in çoğulu yani. Ebna' <gülüyor> oğullar eb baba ibna u ibn mudaf mudaf bir babanın çocuklarıyız oğullarıyız ve nahnu bizler wal ikhwatu daimen yalabu ne cemian. Selamun aleyküm. salam Kardeşler sürekli beraber oynarlar. Kardeşler sürekli daimen daima birlikte oynarlar. Felima za la nezhebu nahnu Wanel Abu Cemian. Niçin e, biz gitmiyoruz ve hep beraber oynamıyoruz? Niçin gidip birlikte oynamıyoruz? Ersilhu Yusuf 12. ayet. Ersilhu onu gönder. Naana bizimle beraber gönder. Gaden yarın. Yertağ otlasın. Yani kırlarda gezsin demek. Rata otlamak demek aslında. Fakat burada e, işte çayırlık alanda gezmek, kırlara gitmek manasında. Ve yelap yer ta ve ap bizimle beraber kırlarda oynasın ve inna lehu lehafizun. Ve muhakkak biz onun için koruyucularız. Biz onu elbette koruruz. Ve kana Yakub şeyhan kebiran şeyh en musa e, sıfat mevsuf Yakup çok yaşlıydı. Ve kana Yakubu akilen halimen aklı başında, akıl sahibi, halim, yumuşak huyluydu. Ve kana Yakubu la yuhibbu en ayyab ad minhu Yusufu. Yusuf'un kendisinden uzaklaştırılmasını istemiyordu, uzaklaşmasını istemiyordu. La yuhibbu sevmiyordu, istemiyordu. Yeb adu Yeb ude Yeb ude Selamünaleyküm. Aleyküm selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yeb ude uzaklaşmasını Minhu kendisinden Yusuf Yusuf'un um. Yusuf'e olması gerekir, evet. Yo Estağfurullah. Ee, Yusuf'u doğru fail Yusuf burada fail Yani bahade fiilinin faili oluyor ve kâne yekâfu ve korkuyordu Ala Yusuf'e kesiran. burada korkma fiilinin mefolu Yusuf o yüzden harekesi üstün ve kâne yekâfu Ala Yusuf'e Yusuf için korkuyordu. Yani aladan dolayı her halkarda zaten üstüne alacaktı ama burada mefur. Yusuf'e kesiren çok, onun için çok korkuyordu. "Ve Aleyküm selamlarım. Fekale li ibnaihi oğullarına, dedi ki, e khâfû en ye'kulehûl ye zi'bû. E Ekhafu ben korkuyorum. En ye kulehu yemesinden yemesinden kulehu <gülüyor> onu yemesinden ezzi bu ezzi kurt burada fail yeme fiilinin faili kurtun yemesinden korkuyorum onu ve <gülüyor> entum sizler anhu ondan an dendan manasını verir anhu ondan gafilun siz ondan gafil bir haldeyken habersizken kurt onu yer diye korkuyorum Galu, dediler ki, Ebeden, asla. Keyfe kuluhu zi'bu, ve nahnu hadirun. Keyfe nasıl? Ye kuluhu, onu yer. Nasıl onu yer? Ezi'bu, kurt onu nasıl yer? Ve nahnu biz hadirun. Orada bulunduğumuz halde. Biz bulunduğumuz halde, yani biz mevcutken, Hadara bulunmak demek, Hazır bulunmak demek. Biz orada bulunduğumuz halde nasıl yer? Ve keyfe kulu ve nihnu şabanun şubbanun eslağula. Şubbanun akviya Biz kuvvetli gençler olduğumuz halde Kurt onu nasıl yer? Ve ezine ya kubu Yusuf'e. Böylece Yakup Yusuf için izin verdi. Ezine izin verdi. Yaqub'u li Yusuf'e, Yusuf için izin verdi Yusuf, gayrimusarif, li harfi cer, o yüzden harekesi üstün oldu Yusuf'un. İllel gabe, ormana, ormana giriş. bir sonraki derste bu başlığı işlerdi inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşsadenle ilahe edilen tekele, ve estağfurullah ve tuğbilek.